قلنا اول من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا ومن والسلام على خير الله نبينا محمد عبد الله وصحبه بعد كتاب الله وخير محمد الله عليه وعلى وصحبه وَشَرَ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَهْ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Bugün 19 Ocak 2011 Çarşamba. القواعدül musla فى صفات الله وَاسْمَائِهِ الْحُسْنَ قواعدül musla şerfi derslerimizin 10. dersi. Evet, nerede kaldık? Sıfatlarla alakalı kaidelerin kaçında? İkincisinde kaldık. Evet, okuyalım onları abi İkinci kaide, sıfatlar konusu isimler konusundan daha kapsamlıdır. Evet sıfatlar konusu isimler konusundan daha kapsamlıdır. Evet. Çünkü her isim isimlerle ilgili üçüncü kaidele ve geçtiği üzere bir sıfat içermektedir. Evet müellif rahimullah ne diyor? Çünkü her isim bir sıfat içermektedir. Her isim bir sıfat içermektedir. Şimdi biz bunu geçen derslerde sık sık değil mi anlattık. Ders aralarında da zaman zaman buna değindik. Ne diyorduk? Allah azze ve Celle'nin her ismi bir sıfata delalet eder. Mesela Rahman ismi rahmet sıfatına. Kadir ismi kudret sıfatına. Alim ismi ilim sıfatına. Metin ismi metanet sıfatına. Rızık ismi rızık sıfatına delalet eder. Şimdi her isim bir sıfadı bir sıfatı içermektedir. Neden? çünkü Allah Teala'nın her bir ismi sıfattan türemiştir arkadaşlar dikkat edin Allah Azze ve Cillin her bir ismi nedir sıfattan türemiştir ancak her sıfattan isim türetilmez, türetilmez. her sıfattan isim türemez tabi ancak şuraya dikkat edeceğiz şimdi İbn Huseymin zikretmiş olduğu ne diyor İbni Huseymin sıfatların isimlerden daha kapsamlı oluşu nedir arkadaşlar Şimdi dedi ya şimdi İbn-i her isim bir sıfatına atmaktadır, yapmaktadır? Dememde, delalet evet. etmektir. Ancak bu isimlerin sıfatlara delalet edişinin bir kapsama yönü var. Sıfatların da e, mana itibariyle bir kapsamı yönü var. Şimdi bakalım Şeyh Hüseyin'in bir şeyler anlatacak. Biz onun üzerine tarih edeceğiz. Evet bir okuyalım. Baştan mı? Al. Çünkü her isim isimlerle ilgili üçüncü kaidere de geçtiği üzere bir sıfat içermektedir. Evet. Ayrıca bazı sıfatlar Allah Teala'nın fiilleriyle ilgilidir ki Allah'ın sözlerinin sonu olmadığı gibi fiillerinin de sonu yoktur. Evet. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şimdi ayete gelmeden önce şimdi İbn Huseymin burada bize bir mantık verdi. Ama İbn Huseymin'in burada vurgulamak istediği ne kardeşler? Her isim bir sıfatı içermektedir. Ama kaidenin başlangıcı ne? Kaidenin ismini Okuyalım. İsmini. Sıfatlar konusu isimler konusundan daha kapsamlı. Hmm, dikkat edin bakın sıfatlar konusu isimler konusundan neymiş? Daha kapsamlı. Şimdi İbn-i zikretmiş olduğu sıfatların isimlerden daha kapsamlı oluşu dikkat edin. Aleykümselam. Adet yönüyledir arkadaşlar. Sıfatların isimlerden daha kapsamlı oluşu hangi yönle daha kapsamlıdır sıfatlar isimlerden? Adet, Adet yönüyle. Sayı yönüyle. Tamam mı? Yani sıfatlar isimlerden daha çoktur. Anladık? Allah'ın sıfatları isimlerinden daha çoktur. Delil ne? Delil şu en basit matematiksel örnek hemen Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir sıfata delalet eder mi? Ben evet. isimlerle sıfatlar bu yönde eşit olmuş oldu değil mi? Ama ayrıyetten de Allah'ın ismi olmayan sıfatları var el diye. Evet. Allah'ın el diye sıfatı var. El diye ismi var mı? Evet. Yok. Tamam. O zaman sıfatlar ne? İsimlerden adet yönüyle daha kapsamlıdır. Şimdi şey Hüseyin belki orada vurguyu yapmıyor ama zaten bir ilim talebesi bunu anlar. İbn-i Hüseyin orada sıfatlar isimlerden daha kapsamlıdır derken sayı yönüyle ee, olduğunu kastediyor. Ancak delalet etme yönüyle ele aldığımızda yani tabir sahihse mana itibariyle ele aldığımızda ismin delalet ettiği şey sıfatın delalet ettiği şeyden daha kapsamlıdır. Anlam yönüyle. İsmin delalet ettiği şey ne? Sıfatın delalet ettiği şeyden nedir arkadaşlar? Daha Kapsamlıdır. Çünkü isimler neye delalet eder arkadaşlar? İki şeye İsimler iki şeye Bir, zata delalet eder Değil mi? Mesela Yılmaz kime delalet ediyor? Bana Doğru mu? Peki bana delalet ediyor değil mi Yılmaz? Peki Yılmaz derken Bu Yılmaz lafzının içine elim giriyor mu? Gözüm giriyor mu? Sıfatlarım da giriyor O zaman ilim hem zata delalet ediyor Hem de zatta bulunan neye? sıfatlara delalet ediyor. O zaman isim iki şeye toparlayacak olursak diyoruz ki bir zatı delalet eder, iki sıfat ile kaim olan manaya delalet eder. Yani aynı zamanda tayin bir sahih sene o ismin altında olan müsemmanın bir sıfatı vardır. Değil mi? O sıfatın o sıfata da delalet etmektedir. Mesela ismin müsemması bakın arkadaşlar. Şu nesnenin ismi nedir? Bardak. İsim olarak bardak. Peki müsemması nedir? Ha bunun kendisi de şu maddenin kendisidir hakikate. Doğru mu? Peki bu müsemmanın, bu bardak müsemmasının sıfatları nedir? Mesela şeffaf olması bir sıfatıdır. Değil mi? Yuvarlak olması bir sıfatıdır. Sert olması bir sıfatıdır. Belli bir boyunun olması bir sıfatıdır vesaire. Tamam? O zaman bardak dediğin zaman hem bunun zatına delalet ediyor hem de bu bardağın özelliklerine delalet ediyor. Tamam? Ancak sıfat böyle değildir. Tamam? Sıfat böyle değildir. Şimdi benim elim Yılmaz mıdır değil midir? Yılmaz değildir. Değil mi? Yani benim evet. elim Yılmaz mıdır değil midir? Yani bir Yılmaz'dan bir parçadır deriz. Neden? Çünkü benim elimi koparsak ben yine Yılmaz olarak kalır mıyım kardeşim? Kalır. <gülüyor> tamam? O o yüzden sıfatlar tamamıyla hem zatı hem de sıfatı içermiyor ama isim öyle değil. Hem zatı içeriyor hem de neyi? Sıfat. Sıfatları içeriyor. O zaman toparlayarak diyoruz ki sayı yönünden sıfatlar isimlerden daha kapsamlıdır. <gülüyor> tamam? Sayı yönünden sıfatlar isimlerden daha kapsamlıdır. Delalet ettiği anlam yönüyle ise isimler sıfatlardan daha kapsamlıdır. Şimdi kaideyi okuyup bitirelim. Ta kaidenin sonuna kadar oku bitir. Bu kaydı hakkında bundan başka bir şey söylemiyoruz. Belki arada birkaç tarihlik geçelim. Sonra üçüncü kaideye geçeceğiz. Ve biz dersimizin başından beri yani birinci dersten onuncu derse kadar ilk defa bir derste birden fazla kayda alacağız. Çünkü bunlara biz man anlam yönüyle zaman zaman değindiğimiz için çok tavsilatlı bir e, husus yok. Ancak 3. kaydede biraz tavsilata gidebiliriz. Evet. Okuyalım şimdi 2. kaydayı bitirelim sonra 3. kaydayı alalım. Evet sesli. Baştan, mı? Baştan ikinci 2. kayda sıfatlar <gülüyor> konusu isimler konusundan daha kapsamlıdır. <gülüyor> Çünkü her isim isimlerle ilgili 3. kaydede de geçtiği üzere bir sıfat içermektedir. Ayrıca bazı sıfatlar Allah-u Teala'nın fiilleriyle ilgilidir ki Allah'ın sözlerinin sonu olmadığı gibi fiillerinin de sonu yoktur. Evet. Nitekim allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şayet yeryüzündeki bütün ağaçlar, kalem, denizler de bir yedi deniz daha katılarak mürekkep olsa yine de Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez. Şüphe yok ki Allah aziz, mutlak, galip ve hakim, hüküm ve hikmet sahibidir. Evet. Lokman 27. Bak sıfatları hiç tükenmiyor anlatabiliyor muyum? Çok fazla o yüzden sıfatlar kapsamlıdır diyor ya bak örnek veriyor Denizler yedi deniz bir o kadar daha katılarak Evet Allah'ın kelimeleri ne yapmaz? Tükenmez Allah'ın kelimeleri nedir? Sıfatıdır Evet devam Allah Teala'nın sıfatları içerisinde yer alan gelmek, yakalamak, tutmak, dilemek ve benzeri sayılamayacak kadar birçok sıfat bu konuya örnektir Evet gelmek, tutmak bunlar Allah'ın sıfatı değil mi? Gelmek diye bir ismi, gelen veya tutan diye bir ismi var mı? Yok. Evet. evet. Nitekim allah Teala şöyle buyurmaktadır. Rabbin geldiği vakit Fejr 22. Gelme ispatını hemen ne yapıyoruz? İspatlıyoruz. Evet. Onlar ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerinin gelmesini mi bekliyorlar? Evet. Bu neye delil? Ettimisi. Hem Allah'ın uluvuna delil hem de gelmesine delil. Evet. Allah da günahlarından dolayı onları kız kavrak yakalayı Evet, Allah'ın günahlarından mi? dolayı yakalayıp verme sıfatı var. Yaka, Yakalı yakalama sıfatı var. Evet. İzni olmadıkça yere düşmesin diye göğü o tutuyor. Evet, tutma sıfatları. Göğü tutma sıfatı var. Evet. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Evet, Bu hepsi sıfatı. Için. Evet. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Evet. Bakara 185. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbimiz dünya semasına iner. Evet. Buhari kitabı tehcüt. Evet. Biz bu sıfatlarla Allah Taala'nın naslarda geçtiği şekliyle basıplandırırız. Ancak o sıfatlarla onu isimlendirmeyiz. Mesela gelen, yakalayan, tutan, dileyen, inen ve benzeri Allah'ın isimlerindendir demeyiz. Bu sıfatlara hakkında kullansak ve onlarla Allah'ı nitelendirsek de. Böyle bir isimlendirme yapmayız evet, Allah gelen değil mi Gelme e, sıfatı var Değil mi e, Yakalama sıfatı var ama bunları ne yapamayız Allah'a isim olarak Hı. veremeyiz Şimdi bitti mi orada kaydı evet. evet kaydı bitti burayı anladık Bir işgal var mı 3. kayda geçiyoruz Sıfatlarla alakalı Yok değil mi Tamam. Şimdi 3. E, kaydıya alalım 3. kaydı allah Teala'nın sıfatları ikiye ayrılır Subuti sıfatlar, selbi sıfatlar. Evet, Rahimeullah, İbnü i Hüseyin Rahimeullah diyor ki, üçüncü kayda Allah Teala'nın sıfatları ikiye ayrılır. Subuti sıfatlar, bir de ne? Selbi, selbi. sıfatlar. Evet, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları bir yönüyle ikiye ayrılır arkadaşlar. Birincisi subuti sıfatlar. Nedir subuti sıfatlar? Yani Allah hakkında Kur'an ve sünnetten sabit olan sıfatlar demektir mesela işte bir sürü sıfat sayıyor işte gelmedi mi istiva falan filan bir sürü ne var sıfatı var bunlara ne denir Allah hakkında sabit olan Kur'an ve sünnetek sıfatlara ne denir subuti Buti. neden subuti demişler de kuru fasulye dememişler çünkü subut nereden geliyor Sarsu. sabitten evet. geliyor sabit olan sıfatlar demek yani Kur'an ve sünnet tarafından sabit olan sıfatlar o yüzden bunlara ne demişler subuti sıfatlar iki selbi sıfatlar arkadaşlar sel ne demektir sel nefi demektir yani nefi sıfatlar yani Allah'ın kendisinden nef sıfatlar Niye Allah'ın kendisinden nef yettiği sıfatlara Şu ismi vermişler demeden önce şöyle söyleyeyim hemen örnek vereyim önce anlayın diye Mesela Allah kendisinden hangi sıfatları nef Zulüm Doğru mu? Uyuklama Bunları mesela değil mi? Ne yapmıştır Allah? Ölüm Bunların hepsini ne yapmıştır bu sıfatları? Nef Bu kendisinden nef bu sıfatlara ne denir? Yani selvi denir. sıfatlar. Neden selvi sıfatlar demişler de kur fasulye demişler? Çünkü selvi esselbuhu ve nefi. Self nefi demektir. Nef yetme. Yani nef yolunan sıfatlar anlamında. Tamam Evet. Şimdi okuyalım. Şeyh ne diyor? Bir subuti sıfatlar. Evet. Allah Teala'nın kendi zatı hakkında, kitabında ya da peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem dili üzere bildirdiği olumlu sıfatlardır. Evet, olumlu sıfatlardır. Evet. Bu sıfatların hepsi mükemmel sıfatlar olup hiçbir yönden eksiklik içermez. Evet. Örneğin hayat, ilim, kudret, arşa istiva, dünya sevasına inmesi, Hadi yüz, selam. iki el ve benzeri sıfatlar gibi. Evet. Bu sıfatların Allah Teala hakkında, hakiki anlamlarında, ve onun zatına layık olduğu şekliyle kabul edilmesi gerekir. Evet. Aynı cümleyi bir daha oku. oraya kısıp, e, bir talep düşeceğiz. Evet. evet. Bu sıfatların Allah Teala hakkında hakiki anlamlarında ve onun zatına layık olduğu şekliyle kabul edilmesi Nasıl gerekir. kabul edermiş? Hakiki anlamlarıyla ve zatına layık olduğu şekilde. Burada müellifin hakikaten hakiki anlamıyla kastettiği sözüne sözünden kastı yani tevil etmeden demektir. Tamam kardeşler. Tevil... içermez. kardeşler? Tevil etmeden mecaz içermez. Yani zaten racı olan görüşe göre her ne kadar ehl-i sünnetin mutakilleri arasında ihtilaf olsa da, racı olan görüşe göre ne Kur'an'da ne sünnette ne de Arap Dili Edebiyat'ında mecaz yoktur zaten. Olsa bile, mecaz olsa bile diğer bir görüşe göre, ehl-i sünnetin görüştür o da. Ki ehl-i sünnetin derken ben mütekaddimlerden kimse görmedim. Mütakillerden vardır ehl-i sünnetten mecaz kabul edenler. Olsa bile mecaz, dinde mecaz, hakikat ve mecaz ayrımı olsa bile ama ehl-i sünnet icma etmiştir ki arasında isim sıfatlarda mecazın yeri yoktur. tamam Şimdi burada müellifin hakikaten sözünden kastı ne demektir? Tevil etmeden yani te tevilin kardeşi veya eşiti nedir? Mecaz zaten. Yani tevil etmeden ne yapmaktır? Tevil etmeden kabul etmektir. Burada... Hem muaddilanın arkadaşlar İbnü Hüseyin'in hakikaten sözünü kullanıyor ya Kullandığı hakikaten sözüyle Burada hem muaddilaların Hem de müşebbihelerin izledikleri yolu Yolun izlenilmemesi Gereken yollar olduğunu işaret ediyor mellif Tekrarlayayım buraya Şeyh hakikaten diyor ya Bu sözüyle muaddilaların Muaddilalar kim? Allah'ın ismi sıfatlarını iptal edenler kabul Etmeyenler Bir de müşebbihelerin Müşebbih kimdir? Allah'ın sıfatlarını mahlukata bir, bir yönle ne yapan? Benzetenlerdir. İşte İbni Hüseyin'in burada hakikaten sözünü kullanmasındaki sebep kasıt şudur. Yani biz ne muaddilanın ne de müşebbiyenin yolunu izlememiz lazım. İzlemememiz lazım. Şimdi bir cümle söylüyorum. Bunu yazın. Bu çok müthiş bir cümledir. Çok önemli bir cümledir arkadaşlar. Özellikle zor ve nadir bulunan ee, söylemleri size vurguluyorum ki önem verin diye. Bu da nadir bulunan cümleler dendir. Her yerde bulamazsınız. Çünkü ilim e, halkalarında özel olarak bu cümleyi alimler kullanır. Bakın. Aslında yazın. Aslında her muaddila hem e, hem aslında hem muaddila hem de müşebbih'e her ikisi de birlikte hem müşebbihedir hem de muaddiladır peki Aslında hem muattile hem de müşebbihe. Her ikisi de hem müşebbihedir hem de muattiledir. Yani bugün bir muattile de aslında müşebbihedir. Bir müşebbihe de aslında muattiledir. Tamam? Neden arkadaşlar? Bakın. Şimdi önce müşebbihe kimdir? Muattile kimdir? Kısaca değinelim. Muattile ne? Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen, iptal eden, manalarını ne yapan, nefyeden, iptal eden. Tamam? Mesela istiva sıvla diyor, iptal ediyor. Yede nimet diyor, kudret diyor. Ne yapıyor? iptal ediyor. Buna buna ne denir? Muaddile. İptal eden. atıldan gelir iptal. Tatil de Türkçe'deki tatil de buradan gelmiştir zaten, değil mi? Hı. Muattila. Bir de ne var arkadaşlar? Müşebbihe. Allah'ın sıfatlarını ne yapıyor? Mahlukatlardan birilerine bir cihette ne yapıyor? benzetiyor. Külli manada benzeten ben bir müşebbihe bilmiyorum. Yani Allah'ın eli %100 yüz, tam benim eli gibidir. Ben öyle bir müşebbiye bilmiyorum ama bir bazı vecihleriyle, bazı yönleriyle benzetiyorlar, tamam Şimdi aslında burayı anladıktan sonra o müşebbihe var ya benzeten aslında Allah'ın aynı zamanda muaddiledir. <gülüyor> muaddile de aynı zamanda müşebbihedir. Neden? Şimdi arkadaşlar, bir muaddile nasıl müşebbihedir? Aynı zamanda. Bir müşebbihe de aynı zamanda nasıl muaddiledir? Önce muaddileden örnek verelim. Şimdi arkadaşlar neydi Allah'ın sıfatlarını iptal edendi Neden bu adam iptal etti Çünkü zihninde düşündü bakın Dedi ki Benzettim. el Mesela eli duydu ayette dedi ki el nedir budur Kendi elini gördü Dedi ki el budur kendi elini gösterdi Allah'ın eli de bizim elimize benzemeyeceğine göre ne oldu İptal etti. etti Şimdi bu adam önce el kelimesinde ne yaptı Teşbihe gitti bu Muaddilane <gülüyor> Değil mi evet. El manasında ne yaptı Teşbihe gitti. Gitti el kelimesini kendi eline gösterdi. Halbuki karınca olsaydı ne yapardı? Karınca kendi elini gösterdi. Doğru değil mi? Fil çıkar oradan kızar. Yani kendi elini gösteriyorsun? Ayıp ediyorsun. Benim de elim var. Doğru değil mi? Şimdi o zaman muaddile bakın. Nerede teşbihe kaçıyor? Zihinde. Zihinde ne yapıyor? Teşbihe kaçıyor. Önce düşünüyor. El ancak budur ya. Bundan başka el mi olur gibilerinden? ama Allah el diyor ama el de bu olduğuna göre o zaman demek ki Allah eli kastetmiyor. Nimettir, kudrettir vesaire. Evet. Tamam. Böylece ne olmuş oldu? Önce teşbihe gitti. Bakın muaddile önce teşbihe gitti. Sonra tatile ta gitti. İptale gitti. Tamam. Önce zihninde teşbihe gitti. Sonra tatile ta gitti. Peki. Burayı anladık. Bir muaddile nasıl müşebbihedir ve nasıl muaddiladır? Evet. Peki tersi. Müşebbih'e nasıl muaddiladır? Evet. Şimdi müşebbih'e ne dedi? Dedi ki neden teşbih'e gidiyorlar müşebbiheler? Önce onu söyleyelim. Diyorlar ki Allah bize el dedi Kur'an'da. Tamam. E Allah da diyor ki biz size hitap ettik ki Arapça anlayasınız diye. E Allah'ın hitabından biz eli aha bu cisimden başka bir şey bilmiyoruz. Tamam. O zaman Allah elim var diyorsa demek ki bizim elimiz gibidir. Tamam. Böylece de ne yaptı? Teşbih'e gitti. Peki bu müşebbih'in Tatile kaçması nerede? Tatilci olması, muattili olması nerede? Gitti Allah'a hakiki olan anlam, kendisine yakışan anlamı ne yaptı? İptal etti. etti. Tamam? Allah'ın kendisine yakışan o anlamı ne yaptı? İptal etti. Çünkü el sadece bu el değildir. Baş sadece bu baş değildir. Bu odanın başı var, dağın başı var vesaire. Tamam? O zaman müşebbihe nasıl tatile gitti? Dedi ki Allah, Kur'an'da bize el diyor. Elin de manası bellidir bizim elimiz işte. Böyle teşbih'e gitti. Sonra Allah'a yakışan o hakiki anlamı ki onu biz anlam olarak biliyoruz ama keyfiyet olarak bilmiyoruz. Ne yaptı? İptal etti. Böylece ne olmuş oldu? Muaddil oldu. O zaman her müşebbihe hem müşebbihedir hem muhatildedir. Her muhatile de aynı zamanda her mu hem muhatildedir hem de müşebbihedir. Tamam? Burayı da anladık. Evet, şimdi okuyalım. Devam edelim. Bu sıfatların allah Teala hakkında, hakiki anlamlarında ve O'nun zatına layık olduğu şekliyle kabul edilmesi gerekir. Nitekim nakil ve akıl da bunun gerektiriliğine delildir. Nakli delile gelince şu ayet bunlardan biridir. Evet. Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba imanda sebat ediniz. Bakın bu ayet niye delil getiriyor? Biz Allah'ın isim ve sıfatlarının hakiki anlamları üzerine alacağız değil mi? Hakiki anlamların üzerine alacağımıza delil mesela ayetler vardır Resulüne verdiği sonra bize ne hitap etmişse Resul, Allah bize Kur'an'da ne hitap ettiyse biz aslını alacağız değil mi? Zahirini alacağız doğru değil mi? Oradan örnek veriyor işte ayeti okuyalım. Kim Allah'ın meleklerini, kitaplarının peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse o tam manasıyla hak yoldan çıkmış demektir. Nisa 136. Evet. Niye bunu söyledi? Yani biz Allah'ın melekleri inkar etmeyeceğiz. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da ne diyor? Melek diyor, kitap diyor. İnkar etmeyeceğiz. Aynı şekilde Allah Kur'an'da ne diyor? El diyor, göz diyor. Aynı şekilde alacağız direkt. Ne yapacağız? İnkar etmeyeceğiz. Oraya vurgu var işte burada. Evet. Allah'a iman, onun sıfatlarına imanı da içine almaktadır. Resulü sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitaba iman da o kitapta yer alan Allah'a ait evet. bütün sıfatlara iman etmeyi de içermektedir. Evet bak ne diyor Subhanallah diyor ki Allah'a iman edin diyor değil mi hayatta? Allah'a iman edin derken Allah'ın sıfatları da içinde mi? İçinde. Nasıl dedim ki ben Yılmaz benim gözüm de kapsadı, elimi de kapsadı doğru değil mi? Aynı şekilde Allah'a iman edin yani sıfatlarıyla birlikte demektir. resule iman edin ne? Resul sana elçilik yapıyor, kitabı anlatıyor. O zaman o kitabın içerisinde de o zaman Resul'ün bildirdiklerine inanmazsan vesile olarak bildirdiklerine inanmazsan Resul'e de iman etmiş olmazsın. Evet. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna <gülüyor> imanda onun kendisini elçi olarak gönderen zat yani Allah Teala hakkında bildirdiği her şeyin kabul edilmesini içine almaktadır. Evet. Akli delile gelince bu da şöyledir. Allah Teala söz konusu sıfatları kendisi hakkında kullanmıştır. O kendi zatını da söz konusu sıfatları da başkalarından çok daha iyi bilmektedir. Bakın bu çok önemli. Akli delil. Kur'an'dan anladık. Ayetin zahirini alacağız. Bir de akli delil var ki bu akli delil de bize gösteriyor ki biz gelen delillerin, nasların zahirini almak, hakikatini almak zorundayız. Akli delil buna. Peki akıl nasıl delalet ediyor buna? Evet. Ok. Hı -hı. Akli delile gelince de bu da şöyledir. Allah teala söz konusu sıfatları kendisi hakkında kullanmıştır. O kendi zatını da söz konusu sıfatları da başkalarından çok daha iyi bilmektedir. Evet, başkalarından çok iyi bilmektedir. Senin bildiğin gibi nimet olduğunu bilseydi Allah ondan bahsederdi. Demedi. El dedi. Tamam. Senden daha iyi biliyor Allah kendi zatını nefsin Evet yine onun sözü başkalarının sözlerinden çok daha doğru ve güzeldir. Evet bak ikinci vurgu. Birincisi Allah kendi hepsini arifsin. Allah kendi hepsini daha iyi bilir. Bu bir. İkincisi Allah bizim gibi böyle e, annice konuşmaz. Ha, bizim gibi böyle işte ağzından ne geliyorsa söyle. Böyle konuşmaz Allah. Sözü doğru olduğuna göre ne yapacağız? Sözü madem ki en sözlerin en güzeli o zaman direktmen ben hakikatini hakikatını alacağız. Alacağız evet. Öyleyse o sıfatları Allah hakkında onun tereddüt etmeden haber verdiği gibi kabul etmek gerekir. Çünkü haberde tereddüt ancak haber verenin cahil, yalancı ya da derdini anlatamayan biri olması durumunda çok kurusulur. Bak cahil yalancı ve derdini anlatamayan. Bu üç şeyi aklınızda sun arkadaşlar. Makin. Bu müthiş üç şeydir. Bir daha o üç şeyi söyler misin? Çünkü haberde tereddüt ancak haber verenin cahil Yalancı ya da derdini Bakın, anlatamayan birisi Cahil, yalancı ve derdini anlatamıyor Bir insan Bir anlatmak istediği bir şeyi Anlatamıyorsa Meramını anlatamıyorsa Üç Doğru bir şekilde anlatamıyorsa Üç şeyden bir, birisidir bu Ya yalancıdır da anlatmıyor Ya yalancıdır anlatmıyor bu bir iki Ya da cahildir Bilmiyorum. Bilmiyor Emrü Derdini anlatamıyor. derdini anlatamıyor. Nasıl derdini anlatamıyor? Yani ya fasahati yok. Aciz. Fasahati yok. Ya da fasahati var ama birisi tutmuş kafasına silah dayamış söyleme. İkrah mesela gibi. Tamam? Şimdi Allah bu üçünden de nedir arkadaşlar? Münezze. Münezze. Münezze olduğuna göre onun söylediğinin orijinalini sen direkt alacaksın. Allah bana diyor ki elim sen o arkadaş geliyor diyor ki ya sen elimde mi? Allah elin diyor ama sen orada Allah'ın kastı var orada. Sen boşver. Sen ona nimet de. Allah onu kastetmemiştir. Ya Allah cahil değil. Meramını anlatamayan da değil. Onu ikrah zorlayan da olamaz. Yani evet. Yalancı da değil. Evet. <gülüyor> değil Hı -hı. Öyleyse o sıfatları Allah hakkında onun tereddüt etmeden haber verdiği gibi kabul etmek gerekir. Çünkü haberde tereddüt ancak haber verenin cahil, yalancı ya da derdini anlatamayan biri olması durumunda söz konusu olur. Bu kusur, bu üç kusur ise Allah Teala hakkında imkansızdır. Öyleyse onun haber verdiği şeyleri haber verdiği şekilde kabul etmek gerekir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala hakkında haber verdiği konularda da aynıını söyleriz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içerisinde Allah'ı en iyi tanıyan, en doğru sözlü, en iyi niyetli Meramını en iyi ifade eden kişidir. Doğru sözlü, iyi niyetli ve meramını en iyi ifade eden, doğru niyetli, en, iyi tanıyan, en, en iyi tanıyan ve meramını en iyi beyan eden. Evet. Dolayısıyla da onun haber verdiği şeyleri olduğu gibi kabul etmek gerekmektedir. Evet. İki selvi sıfatlar. Şimdi subuti sıfatları anladık, değil mi? Selvi sıfatlar. Allah Teala'nın kendi zatı hakkında kitabında ya da peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem dili üzere reddettiği olumsuz sıfatlardır ki onların tamamı Allah'ın zatına nispetle eksiklik ifade eden sıfatlardır. Evet. Ölüm, uyku, cehalet, unutma, acziyet ve yorgunluk gibi. Hepsini Allah ne yapmıştır Kur'an'da? Nefretmiştir. Nef Nef yani ta'at, yorulma, al-acız, acziyet, Nisyan unutma, cehil cehalet, nevm uyku, mevut ölüm Hepsini lafız olarak Allah kullanarak kendisinden ne yapmıştır? Nefretmiştir. Nef nef Bunlara da ne denir? Selvi Sel Sel sıfatlar yani olumsuz. Yani yani Allah'ta olması mümkün olmayan sıfatlar. Allah'ın nefretli sıfatlar. Evet. Dolayısıyla da bu sıfatların Buraya daha, dikkat edelim. Evet. Dolayısıyla da bu sıfatların Daha önce zikredilen nedenlerden dolayı Allah hakkında reddedilmesi gerekir. Bununla birlikte onların zıttı olan sıfatlar da onun hakkında en mükemmel şekliyle kabul edilmelidir. O zaman arkadaşlar iki şey burada vurguluyor. İki şey burada vurguluyor. İki şeyin olması gerekir. Nedir o bir Allah'tan mutlaka nef edeceksin. Bu vaciptir. Selbi sıfatları Allah'tan nef edeceksin. Bu vaciptir. İki bu selbi sıfatların zıttı olan kemal sıfatları ne yapacaksın? Kemal sıfatları ispat edeceksin. Yani bu selbi sıfatlar zıttı olan kemal sıfatlarını yapmakta içermektedir. Mesela Allah zulmü nefyetmiş. Zulmün zıttı nedir? Adalet. Adalet. O zaman adaleti ne yapacaksın? İspatlayacaksın. İspatlayacaksın. Allah acziyeti uykuyu bunları ne, ne yapmıştır? Nefyetmiştir. Zıttı ne bunun? Kayyumiyet. Tamam. Kaim olma kudret, kuvvet bunları ne yapacaksın Allah hakkında? İspatlayacaksın. Evet okuyalım. Şimdi önemli bir husus gelecek. Bu cümleye dikkat edin kardeşler. Bunun üzerinde biraz duracağız. Evet. Okuyalım. Dolayısıyla da bu sıfatların daha öncesi zikredilen nedenlerden dolayı Allah hakkında reddedilmesi gerekir. Bununla birlikte onların zıttı olan sıfatlar da onun hakkında en mükemmel şekliyle kabul edilmelidir. Zira Allah'ın bir sıfatı reddetmesinden kastı o sıfatın zıttı olan mükemmel vasfa sahip olduğu için o sıfatın kendisi hakkında söz konusu olamayacağını ifade etmektir. Yoksa o sıfatı sırf reddetmiş olmak için reddetmez. Allah kendisinden niçin sıfatları reddediyormuş? Sırf o, bazı sıfatlarını niçin reddediyormuş? Eksiklik ifade eden sıfatlarını niçin reddediyormuş? Sadece reddetmek için mi? Yoksa aynı zamanda zıttını ispatlamak için mi? Evet. Okuyalım bir daha. Zira Allah'ın bir sıfatı reddetmesinden kastı o sıfatın zıttı olan mükemmel vasfa sahip olduğu için o sıfatın kendisi hakkında söz konusu olamayacağını ifade etmektir. Yoksa o sıfatı sıf reddetmiş olmak için reddetmez. Çünkü ret mükemmelliğe delalet eden bir şey içermediği sürece mükemmellik ifade etmez. Çünkü ret mükemmelliğe delalet, mükemmelliğe bir delalet şey, eden bir şey içermediği müddetçe ne olmaz? Ifade etmez. Mükemmellik ifade Etmez. Devam et. Zira red, bir şeyin yokluğunu ifade etmek demektir. Red nedir? Bir şeyin yokluğunu ifade etmektir. He. Cümlelere yokluk dikkat ise, edin bakın. Yokluk ise mükemmellik ifade etmesi bir yana mevcut bir şey bile değildir. N Hayır. Nefi nedir arkadaşlar? Bakın müthiş bir şey. Nefi nedir? Yokluğu ifade etmektir. Doğru mu? Hı. Bu değilsin, bu değilsin. Yani yok. Yoklu Peki yokluk da bırak kemal bir şeyi içermeyi var olması bile nedir? İmkansız. Var olması bile olmayan bir şey. Nasıl içerisinde kemal varındadır? O son cümleyi bir de okunuz. Çok güzel bir cümle. Dikkat edin. Oraya talik düşeceğiz. Evet. Ziraret bir şeyin yokluğunu ifade etmek demektir. Yokluk ise mükemmellik ifade etmesi bir yana mevcut bir şey bile değildir. Yani subhanallah Allah azze ve celle alimlere öyle bir belagat ve sahat vermişler ki Resullerin varisleri ya Resulullah sallallahu aleyhi ve de ben özlü kerimeler verildim diyor ya bak nasıl onun tecellisini hissediyoruz. Vallahi bir kafirin Müslüman olması için bu cümle bile yeter. Bütün akıl ehli toplansa bunları bilemezler. Evet Şimdi e, oraya tarih düşüyoruz arkadaşlar. Burası müthiş önemli kardeşler. Şimdi bu mesele tüm akıl sahipleri indinde mukarrar bir meseledir. Nedir o? Nefi, bakın nefi, nefiyetmek. Hani diyoruz ya zalim değil, değil mi? Uyuklamaz, ölmez. Bunlar nedir? Hep nefidir. Tamam. Nefi, ta ki zıttı olan kemali içermediği müddetçe kemal ve övgü değildir. Nefi, tek başına zıttı olan o kemali içermediği müddetçe nedir? Nedir? Kemal ve övgü değildir. değildir. Tamam mesela ben birisinden ölümü nefyediyorum değil mi benim ölümü nefyetmem ta ki o ölümü nefyettiğim kişi için hayatı ispat etmediğim müddetçe ölümü ondan nefyetmem ne hiçbir şey ifade etmez adama diri dememişim ki ben ne, ne ifadesin ha, bu duvar da ölü değil ha, duvara diyorum ölü değil ne işe yaradı değil mi diri demedikten sonra Anladık mı arkadaşlar? O yüzden bu cümleyi bir daha tekrarlıyorum. nefi ta ki zıttı olan kemali içermediği müddetçe kemal ve övgü değildir. Mesela bakın arkadaşlar sıfatlarda kusurlu olan kimselerin halleri buna delalet eder. Bu söylediğim teze delalet eder. Nedir o? Mesela bir cahil kimseden bahsederken, cahil bir kimseden, herhangi bir meselede hata etmemiştir dediğin, e, den, dendiğinde bu kemal olmaz biliyor musunuz? Cahil bir insana Cahil, bir mevzuyu hiç bilmiyor ona o cahil mevzuyu bilmeyen o cahile bu hiçbir hata etmemiştir meselede demen onun için övgü olmaz neden? bu o, o işi e, bu o kişi hakkında kemalete delat etmez çünkü ilimden bahsetmiyor ki hata etsin hiç konuşamıyor bile mevzuyu bilmediği için konuşamıyor konuşamayan da ne yapmaz zaten? hata etmez ki mi? burada miras mevzusundan konuşuyoruz değil mi? Ben de cahilim bu konuda hiç konuşmuyorum Hepiniz konuşuyorsunuz hepiniz alimsiniz Hata edersiniz değil mi ya Ben cahil olduğum halde hiç konuşmadığım için çünkü o ilim yok bende Ne yapıyorum Siz alim olduğunuz halde hata yapıyorsunuz Ben cahil olduğum halde hata yapmıyorum Çünkü ben zıttını ispatlamadım ki kendine ilmi konuşan anlatabiliyor muyum Benim için bu hata etmemek ne olsun Kemal olsun değil mi Anladık mı arkadaşlar? Bu yüzden denir ki mesela ilimden bahseden herkes hata edebilir. Hata etmeyen kişi o mesele hakkında konuşmayandır. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zaten ne buyuruyor? اِذَا اِجْتَهَدَ asab, فَاَصَابُ فَلَهُ اَجْرًا وَاِذَا اَخْطَعَ فَلَهُ اَجْرٌ Hakim iştahat edip de isabet ederse ona iki ecir, hata ederse ne? Bir ecir var. Hata eden ve isabet eden ne? İlimde içtahat edendir. Yoksa hiç konuşmayan değildir. Zaten konuşmayan konuşamadığı için hata etmemiştir. Onda bir kemaliyet olduğu için değil. değil. Tamam mı kardeşler? Şimdi müellifin de dediği gibi nefi, bakın arkadaşlar orada birkaç cümle içerisinde birkaç vurgu yaptı. Vurgulardan bir tanesi de nefi ademdir diyor. Nefi. Yani yokluk nefi ademdir. Yani yokluktur diyor. Yokluk ise nedir? Hiçbir şey değildir değil mi yokluk bir şey midir? yokluk ise hiçbir şey değildir hiçbir şeyde ne olamaz kemal olamaz diyor o zaman hiçbir şey olmayan ne olamaz kemal olamaz çünkü yokluk selbi sıfatların hepsiyle vasıflanır arkadaşlar yokluğa bütün selbi sıfatları verebilirsin olmayan bir şeye selbi sıfatlar ne? olumsuz sıfatlar doğru mu olumsuz sıfatları yok olan her şeye verebilirsin bir yokluk düşünün zihninizde yokluk işte yokluk ismini düşünün yokluk zalim midir? değil bak nefrettim yokluk aptal mıdır? değil yokluk cahil midir? Değil. yokluktan ne yaparsın arkadaşlar? bütün olumsuz sıfatları nefeder çünkü yok boş bir şey hayali bir şey yani anladık mı arkadaşlar? mesela dersin ki aynı şekilde cahil zalim mesela dersin ki cahil zalim Adaletsiz değildir, kötü değildir, günahkar değildir vesaire. Doğru mu? Evet. Mesela duvara desen ki zalim değilsin. Bu doğrudur. Doğru mu? Doğru. Zalim değil. Kötü değilsin. Doğru mu? Bu duvar için övgü oldu mu? Hayır. Hayır. Çünkü zıttı, değil mi? zıttı yok. Eğer yokluk övgü olsaydı bu duvar övünen olurdu. Şimdi bunlar hep Allah ne diyor el yok, mesela cehmiye el yok, göz yok. Siz sıfatı edin, o yok, bu yok, ölmez. Değil mi? Allah, Allah diyorlar ölmez e e zalim değil e uyuklamaz kötü değil. Hep böyle selvi ispatlardan bahsediyorlar. Hiç zıtlarını ispatlamıyorlar. Ispatı Hiç ispat yok. O Bu duvar da aynı o zaman. Sizin mantığınızla Allah gibi. E bu duvar da zalim değil. Bu duvar da kötü değil. Değil mi? Bu duvar da küfür etmez. Bu duvar da şirk koşmaz. Doğru mu? Kardeşler. E bu duvar için övgü mü oldu? Allah'a... Değil mi? O yüzden arkadaşlar... E, nefi sade nefi övgü değildir ta ki zıttını ispatlayıncaya kadar sade nefi nedir katıksız nefi övgü değildir ta ki zıttını ispatlayıncaya kadar eğer katıksız nefi övgü olsaydı bu duvarı özmek zorundaydık hiçbir kötü sıfatı yok ki duvarın doğru mu? vaktimiz olsaydı aslında mesela şurada Şehzade'nin tefsiri var değil mi Türkçe onu getirirdik oradan bir bölüm okurduk mesela müthiş sözleri var mesela Şehzade'nin elif lammim. var ya o kısmı şerh ederken tefsir ederken ayette biliyorsunuz muasır tefsirlerin arasında en müthiş tefsirlerden bir tanesi de. zaten ne yaptı bunu bastı ee, isterseniz böyle bir getirin birinci cildi böyle bereketlenelim inşallah onu bir kısaca bir okuyalım çünkü bu Kur'an'dan da alınmıştır bu kayda mesela. Ben hemen bulayım amral abi oku veya ben de okurum fark etmez. <gülüyor> şimdi elif lam mim işte e, bu o kitap ki onda asla rayp yani şüphe yoktur. Korunup sakınanlar muttakiler için bir hüdadır. Şimdi orayı şerh ederken tamam o kısmını şimdi onu bulalım. Diyor ki Onda asla rayp şüphe yoktur. Burayı tefsir ederken diyor ki şüphenin hiçbir şekli söz konusu değildir Kur'an'da. Rayp'ın şüphenin reddedilmesi onun zıttını gerektirir. Şimdi biz diyoruz ki bu ayet bakın bir cehmiye karşına alıyorsun. Dikkat edin arkadaşlar. Bu ayet Allah'tan şey Kur'an'dan neyi nefh ediyor? Şüphe, şüphe. Değil mi? Şüpheyi <gülüyor> olmadığını ne yapıyor? Nefh ediyor. Peki bu ayet Kur'an'ın kesin bilgi içerdiğine delalet ediyor mu? Ediyor. ediyor. ediyor. Ama nerede diyor arkadaşlar? Lafız olarak demiyor ki bu Kur'an kesin bilgiye sahiptir. Şüphe yoktur diyor. Şüphe yoktur. Değil mi? Karşısın. Ama ne? Zıttını Zıttı. ispatlıyoruz. Çünkü bir cehmiye de gelse bunun zıttını ne yapacak? İspatlayacak. Şimdi Allah o Kur'an'da şüphe yoktur diyor değil mi? Ama o ayetin içerisinde Kur'an'da yakin vardır, kesinlik vardır diyor mu? Demiyor. Demesine gerek var mı? Yok. Yok. Zaten onda şüphe yoktur dese ne olur? Zıttının ispatıdır. Cehmiye diyeceğim ki kabul ediyor musun, ediyorsun. Tamam bizim kaydeli ortak olduk o zaman. Anladık? O zaman Allah'ın kendisinden nefettiği her sıfatın zıttını Allah hakkında ispatlaman lazım. Ama Cehmiye bunu yapmıyor. Bu da onların ne çelişkilerini? tenakuzlarına delalet ediyor. Orayı kısaca bir daha okuyayım. Diyor ki onda asla rayp şüphe yoktur. Şüphenin hiçbir şekli söz konusu değildir. Rayp'ın şüphenin reddedilmesi onun zıttını gerektirir. Rayp ve şüphenin zıttı ise yakin yani kesin bilgidir. Öyleyse bu kitap şüphe, şüpheyi gideren yakini yani kesin bir bilgiyi içer mektedir. Evet. Bu da zaten bak bereket oldu. Şeyh Hüseymin'in şeyhini okudu. Şehzade bilirsiniz. Şeyh Hüseymin'in şeyhidir. Şeyh Hüseymin'in en büyük en çok faydalandığı iki şahıs vardır. Birisi şeyh Şembaz, rahimeullah. Birisi de şeyh Sadi, rahimeullah. Ümmetimizin iki müceddidi. Evet. Ee, şimdi hatta arkadaşlar bakın bir şeye vurgu yapacağım. O yüzden birileri bundan kaçmak için hani biz dedik ya şimdi Kur'an'dan da şimdi ispatladık değil mi? Bir şeyin sen zıttını ispatladığın zaman ancak ne olur arkadaşlar? Kemal olur. Şimdi bu şüpheyi görünce Cehmiye ve mutezile şey, Cehmiye, pardon, değil. Öyle bir yere giriyorlar ki kendilerini sıyırmak için ama yine sıyıramıyorlar. Mesela Tedmuriye'de Şeyhul İslam İbn-i Teymiye bunun münakaşasını yapmıştır. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye, Tedmuriye'de bunun münakaşasını yapmıştır. Mesela diyorlar ki bundan kaçmak için. Allah o zaman ne ölüdür? Ölü demiyoruz. Şimdi bunlar diyorlar ya Allah ölü değildir. O zaman biz hemen saldırıyoruz ne deyin? Diri deyin, dirilik sıfatını ispatlayın. Ama bunlar hiçbir sıfat ispatlayamadığı için ortada kalıyorlar. O yüzden diyorlar ki tamam, biz diyoruz ki Allah ne ölüdür, ne de diridir. Neden diyoruz öyle diyorsunuz? Diyorlar ki ölü desek ölülere benzetmiş oluruz, <gülüyor> diri desek dirilere benzetmiş oluruz. Ya biz diyoruz bir şey aynı anda bakın ne diri ne de ölü olabilir mi? Ya ölüdür ya da diridir bunun bir alternatifi yok ki olur mu diyorlar. Var alternatifi nasıl? Duvar duvar diyorlar ne ölüdür ne diridir sanki biz şimdi selef olarak sıkıştık değil mi Şeyhul İslam öyle bir indiriyor ki balyozu bunlara diyorlar ki olur mu elimizde var duvar ne ölüdür ne diridir peki Şeykul İslam diyor ki siz neden Allah ölü değildir veya diri değildir demiştiniz ölülere benzetmemek için bir de dirilere benzetmemek için neye benzettiniz duvara anladık mı arkadaşlar yani. bunlar ölü dememelerinin ve diri dememelerinin tek bir sebebi vardı neydi? bir, şey bir şeye benzetmemek neye benzettiler? <gülüyor> duvara ama şeyhul islam durmuyor ha balyozu indirmeye devam ediyor diyor ki Allah kur'an'da duvara bile ölü demiştir putların onların putların tattıklarına ne demişler? ölüdür demiştir putlara yeryüzüne ne demiştir? ölüyü biz yağmurdan sonra diriltiriz demiştir siz lügatı bile anlamıyorsunuz demiş bunlar bile her duvara bile ölüdedir demiştik <gülüyor> şeyhul islam anladık mı arkadaşlar? hatta e, öyle demişlerdir ki mesela eee daha aşire gitmişler sonra bunlar köşeye şey olunca demişler ki o zaman biz ne var deriz ne, ne de ne? Yok. yok deriz. Yani şey İslami bir tem diyor ki bunun bir alternatifi yok. Ne var ne de yok diye bir şey yok. Bir şey ya vardır <gülüyor> ya yoktur. Ortası yok. Hani duvara bir kılıf buldunuz. <gülüyor> duvara bir kılıf buldunuz. Yani ama şimdi bir şey verin bana bir insan ya ölüdür ya da şey pardon ne vardır ne de yoktur böyle bir şey olamaz bir şey ya vardır ya da yoktur diyorlar ki bunlar bakın arkadaşlar <gülüyor> diyorlar ki yokluk olmayan bir şey olmayan bir şey ne yoktur çünkü olmayan bir şey olmama durumu kendisinde söz konusu olduğu için yoktur da diyemiyoruz vardır da diyemiyoruz peki bu İslam diyor ki peki o zaman bir şeyin, Türkçe'de size sorayım bakayım yakalayacak mısınız? İnce bir mantık var. Türkçe'de, Türkçe mantıkla cevap verin. Bir şey aynı anda hem var hem de yok. Şimdi bunlar diyor ya, ne vardır ne yoktur. <gülüyor> ne, bunun ismi nedir arkadaşlar? Bir şey ne vardır ne de yoktur. Muamma. Yakın imkansızlık. imkansızlık. Doğru mu? İmkansızlık. O zaman diyor ki siz Allah'a neye benzettiniz? İmkansızlıklara. Yine benzetmeden Kaçınamak. Hani ne vardır ne yoktur ne kadar saçmaysa birilerine benzetmemek için o zaman bunun ismi imkansızlık değil mi? İmkansızlık. O zaman siz Allah'a kime benzettiniz? İmkansızlıklara benzettiniz. Evet şimdi okuyalım. Şeyh Hulusi'nin ee, Rahimi Allah ne diyor? Okuyalım evet. Ayrıca bir varlık hakkında herhangi bir sıfatın reddi bazen o varlığın söz konusu sıfata kabiliyetinin olmamasından kaynaklanabilir. Evet. bakın tarzı. dikkat edin çok önemli bazen diyor bir sıfata birinin bir sıfata sahip olamaması kabiliyetinden kabiliyetinin olmamasından kaynaklanabilir yani sen ondan nef diye onu evet. övmüş olmuyorsun hani sen zulmetmedin e, veya e, işte sen e, adaletsiz diye küfür etmedin bazen insandan sen nef edersin zayıflığından dolayı kötü şeyleri nefedersin biliyor musun? Bazen bir, bak dikkat edin bu cümle çok önemli. Bazen bir kişiden bir şahıstan kötü bir şey nef yedersin ama onu, onda o övgü olduğu için dil neyden biliyor musunuz arkadaşlar? Onun acizliğini ifade etmek için. Anlatabiliyor muyum? Annesi ne diyor oğluna? Ya seni dövdü sen dövmedin diyor. Allah kahretmesin seni diyor mesela. Komşun çocuğu dövdü bir tokat vuramadın mı diyor annesi. Anladın mı? Halbuki çocuğun onu dövmesi uygun değil değil mi? Ama annesi o kötülüğü oğlunu övgü için ne yapmıyor? Nefretmiyor. Niçin için nefretiyor? Acizliğini ispatlaması için ne yapıyor? Anne nefretiyor. Ve bu Arap dili edebiyatında da malum birazdan şair şey şiirle gelecek. Bu da bütün bunların söyledikleri bu tezlerin hepsini ne yapıyor? Başlarına çürütüyor. O yüzden bunlar zannediyorlar ki biz Allah'tan ne kadar nefretsek o kadar övgü. Allah zalim dil, Allah'a uyumak. Hep nefiden bahsederler. Hiç ispat yönünü ele almazlar bu cehmiyeler. Bunu da Allah övgüsü sayarlar. Halbuki bazen kötü bir şeyi nefretmen o insanın acizliğine delalet eder. Anladık mı arkadaşlar? Bakın şimdi okuyalım. Oraya biraz geriden hemen. Ayrıca bir varlık hakkında herhangi bir sıfatın reddi, reddi, evet. Bazen o varlığın söz konusu sıfata kabiliyetinin olmamasından kabiliyetinin olmamasından dolayı bu şeyi nefret ediyorsun. Evet. Bu takdirde o yine mükemmellik ifade etmez. Yine de mükemmellik ifade etmiş olmuyor. İstediğin evet. kadar zulmü nefret ondan. Evet. Mesela duvar zulmetmez sizin ah, olduğu gibi. Duvar zulmetmez. Duvar zulmede bildiği halde mi zulmetmez yoksa zaten edemiyor mu? Yani edemiyor. O yüzden sen duvar zalim değil demen hiçbir şey ifade etmez duvar için. Övgü değildir. Olsun. Zaten edebilme kabiliyeti yok ki duvarın miskin. Evet. Ha, çürür kafanı. düşer o da <gülüyor> o da zaten duvarın şeyinde değil. Evet. Okuyalım. Bazen de bir katın zetti <gülüyor> acizlikten kaynaklanır ki o zaman da eksiklik ifade ediyor. Evet, bazen bir sıfatın ne? azizlikten kaynaklandığını. Yani bir insana diyorsun ki, sen zalim değilsin neden? Biliyor musun arkadaşım? Yani zulmedemiyor aciz. Zulmetmeye gücü yok. Anladın? Mı? Mesela birisi geliyor, diyor ki bir krala, sen var ya, bunlar sana her şey yapıyor. sövüyorlar ediyorlar. Sen bunlara zulmetmiyorsun. Senin kastı ney buradan? Yani edemiyorsun acizsin manasında. O yüzden bakın, Araplar zamanında birbirlerine ne demişler? Bu Arap dili edebiyatında maruf olan bir şey. Nedir o maruf olan bir şey? Kötülüğü, kötü bir sıfatı başkasından nef edersin? Onu kötülemek için. Dikkat edin bir daha kullanıyorum. Kötü bir sıfatı, ayıp bir sıfatı karşı taraftan nef edersin? Neden? Onu kötülemek ve ayıplamak için. Çünkü o adam onu yapamıyor. Okuyalım, ne diyecek şimdi şey? Bazen de bir sıfatın reddi acizlikten kaynaklanır ki, o zaman da eksiklik ifade eder. Evet. Şairin şu sözünde Şairin olduğu gibi. şu sözünde olduğu gibi evet. Öyle bir kabile ki hiçbir anlaşmayı bozmaz. İnsanlara da hardal tanesi kadar zulmetmez. Zavallı miskin kabile hiçbir neye anlaşmayı bozmaz. Neden? Bozmaktan korkuyor. Anlaşmayı bozsa istila edecekler. Kimseye de zulmetemiyorlar miskin. Onu anlatmaya çalışıyor tamam? Kubeyyiletun la yaqdiruna bi ve la Böyle bir beyit yazıyor. Tamam. Kübeyle, la yğdırıun bızımmet, ve la yızlımun nās habbet xrdel. Okuyalım bir daha o şiirle beraber. Bir de şiirin kaynağında da okuyalım tabi. Evet. Kaynağı yok mu? Şiiri önce oku, sonra kaynağı yok mu? Yok. yok. Bendeki nuskada var. Necajinin e, ayetidir İbn Kutaibe şiir ve şu arada var. El İsa Bel İbn Hajar de bunu zikretmiştir. Şiiri bir daha okuyalım, devam edin Öyle bir kabile ki hiçbir anlaşmayı bozmaz. İnsanlara da hardal tanesi kadar zulmetmez. Bu şiiri o kabileyi yermek için örnek vermiştir. Evet. Bir başka şair de şöyle der. Evet. Fakat benim kavmim her ne kadar asil olsalar da kötülükle hiç işleri olmaz, önemsiz bile olsa. Lakinne kavmi ve in kânu zevî hasabin leysu mineşşerri fi şeyin ve in hânâ. Evet. Devam edelim. Şu ayet bu kaydeye bir örnektir. Bu ayet şu kaydeye ne? Örnektir. Bakın Allah subhanehu ve teala ayet siyaklarında öyle ilmi cümleler kullanıyor ki bir şeyi nef ediyor. Nef eder etmez onun zıttını ispatlıyor. Acayip. Bakın ne diyor? Ve tevekkel adel hayyillezî la Yamut. Hiç ölmeyen, ölmeyen kime kime tevekkül et diyor? Hayır. Diri olan ölmeyen ve ölmeyip Diri olana tevekkül et. Dirinin zıttı ölüm. Ölümün zıttı dirilik. Ölümü net zıttı olan diriliği ispatlıyor. O ayeti okuyalım şimdi. Ölümsüz hayat sahibine tevekkül evet. et. Fırtar Ölümsüz hayat sahibi. Evet. Devam edelim. Ölümün allah Teala hakkında reddedilmesi, onun hayatının mükemmel olduğu anlamını içermektedir. Şimdi bir sürü sabahtan beri kaydeler getirdik. Bu kaydenin şerri bir kaydı olduğuna dair. Neydi kaydeniz? Kemal olması için ne yapman lazım? Zıttını ispatlaman lazım. Demin Şeksadîden de okuduk, burada ayet de örnek verdik, değil mi? Ee, Arap dilinden de vesaire örnekler verdi. Şimdi Şeyh Ustaymin örnek vermeye devam ediyor. Ancak ben hemen şurada bir talik geçin diyor ki, mesela dersin ki yokluk ölmez. Bakın arkadaşlar, yokluk ölmez. Çünkü hayat yok ki zaten. Diyorsun ki yokluk ölmez neden ölmez hani yok güçlü yok. olduğu için mi Yok, yok hay zaten hayat yok ki zaten hayat olmayan bir şey nasıl ölür anladık mı kardeşler Heh, devam edelim yine şu ayette bu konuya bir örnektir senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez evet. Allah adaletinin kemal oluşu sebebiyle zulmetmez kadir olmadığı için değil Allah neden zulmetmez? Kadir olmadığı için mi? Zulmetmeye kudret, kadir, güç yetiremediği için mi zulmetmez Allah? Evet. Hayır. Neden? Onda adalet sıfatı var ya, o adalet de kamil adalet. Kamil adaletin zıttı nedir? Zulümdür. Tamam. Evet arkadaşlar. Devam. Zulmün reddedilmesi zımnen Allah'ın mükemmel bir adalete sahip olduğunu ifade etmektedir. Evet. Üçüncü bir örnek de şudur. Ne göklerde ne de yeryüzünde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Fatır 44. Evet. Allah hakkında acizliğin reddedilmesi zımnen onun mükemmel bir ilim ve kudrete sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenledir der ki ayetin devamında Allah Teala şöyle bilinmaktadır. Çünkü o alim her şeyi bilen ve kadir her şeye gücü yetendir. Fatır 44. Evet. Çünkü acizliğin nedeni ya var etmenin vesilelerini bilmemektir ya da onlara güç yetirememektir. Ancak Allah Teala'nın Bu cümleye din... dikkat edin. Çünkü çünküden al. Çok önemli arkadaşlar. Çünkü acizliğin nedeni ya var etmenin vesilelerini bilmemektir ya da onlara güç yetirememektir. Ancak Allah Teala'nın ilmi ve kudreti mükemmel olduğu için ne göklerde ne de yeryüzünde hiçbir varlık onu aciz bırakamaz şimdi müellif rahimullah diyor ki çünkü acizliğin nedeni mesela adam ev yapacak bina yapacak değil mi? veya işte bu rahleyi yapacak bardağı yapacak diyor ki acizliğin nedeni ya var etmenin vesilelerini yani o sanatı var etme sanatını diyelim buna bilememektir ya da onlara güç yetiremektir. Adamın ilmi var biliyor bardak nasıl yapılır ama her yeri felç olur mesela güç yetiremiyor veya maddi bu durumu yok tutsun malzemeyi alsın yapsın gibi mesela tamam iki sebebi var neymiş ya onun ilmini bilmemek ya da ya da güç getirememek bir şeyleri yapabilmekten aciz olmak ya ilmi acizliktir dikkat edin arkadaşlar iki acizlik var ya ilmi acizliktir ya da ameli acizliktir evet ya ilmi acizliktir ya da ne ameli Allah diyor ya onu hiçbir şey aciz bırakmaz yerde ve gökte doğru değil mi Allah öyle peki aciz bırakmaz ne manada bizim aklımıza hemen güç geliyor değil mi ilk etapta güç geliyor Hani güç Allah aciz bırakmaz yani güç manasında kimse ona halbuki sadece acizlik güç anlamında değil acizlik burada umumdur o yüzden diyoruz ki bir şeyleri yapabilmekten aciz olmak ya ilmi acizliktir ya da ameli acizliktir ya bilemediğin için bir şey yapamazsın ya da biliyorsun ama gücün yok İlmen biliyorsun ama gücün yok hatta din de aynı şekildedir arkadaşlar din var ya din bizim dinimiz de aynı şekildedir ya hayıra sebep olan şeyleri bilememekten aciz olur kişi de hayır yapamaz. Ya da ne? He? Ya da ne? Gücü yok da yapamaz. Mesela sadaka vermek isteyecek de veremez gibi mesela. Ya da sadakanın hükmünü bilmez de o yüzden yapamaz. Bundan dolayı bu ümmetin imamlarının makamı, bakın arkadaşlar, bu ikisini tahkik etmeleriyle bilinir bu ümmetin imamlarının makamı bu iki mertebe var ya hem hayra giden meseleleri biliyor ilmi yönüyle biliyor şunlar şunlar hayırdır şunlar şunlar haramdır hem de ne yapıyor onu amele döküyor işte bunlar yakin ve ne? yakin ve sabır ehlidir arkadaşlar bunlar yakin ve sabır ehlidir Şeyhül İslam'ın da dediği gibi ne diyor arkadaşlar Şeyhül İslam, dinde imamlık bakın var ya subhanallah acayip sözler de Şeyhul İslam'ın ağzından. Diyor ki dinde imamlık yakin ve sabırla elde edilir. Sen bunu duysan belki in, ilmi inceliği anlamazsın. Yakin ve sabır ne? Yakin. Yakin neyle hasıl olur? Yakın ilimin kendisidir zaten. Sabır da amel. Çünkü amel sabır ameldir. Tamam. O yüzden o yüzden burada kasıt ilmi ve ne? Ameldir. Şeyhul İslam diyor ki dinde imamlık yakin ve sabırla elde edilir. O yüzden ümmette imam vasfını alan bütün alimler İlmiyle ve ameliyle bilinmiş, bil, bilinmektedir. O yüzden ilmi olmayana alim dememişlerdir, imam dememişlerdir. Şey, ilmi olmayana alim imam dememişlerdir. İlmi olup da amel etmeyene de alim imam dememişlerdir. Anladık mı arkadaşlar? Yakın dindeki kuvvetliliktir, amel yani bil, bilmedeki kuvvetliliktir. Sabır ise ameldeki kuvvetliliktir arkadaşlar. İşte bu ikisiyle imamlık elde edilir diyor Şeyh Hüseyin Mübürü Tebliği. Her şeyde de bu böyledir kardeşler, her şeyde. Bundan dolayı Allah bakın dikkat edin, Allah kendisine ilim ve kudreti ispat etmiştir. Bir siayette diyor ki, "Li alemu yeri göğü yaratmaktan bahsediyor. Ha, dikkat edin, yaratmaktan bahsediyor. Sonra bak, yaratmanın peşinden diyor ki, işte hani ben yarattım ya. Bize de ne dedik? Bir şey yapabilmek için iki şey lazım ya. Hem onu bileceğin ya onu bileceğin güç yetireceğin vesaire. Sonra Allah diyor ki yaratmadan sonra "Li ta'lemu" An Allah'a على كل شيء قدير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah'ın şunu bilesiniz diye Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilim olarak her şeyi kuşattığını bilesiniz diye görüyor musunuz arkadaşlar? Ya gücü yok bu ev yapmaya ya da ne ilmi? Yok ayet numarası Allahu alem ayet numarası ee, biz bu bundan bir önceki derste ya ondan önceki derste mi? Ee, kayda işlemiştik onun içinde geçmişti bakarsınız evet okuyalım ancak allah Teala'nın ilmi ve kudreti mükemmel olduğu için ne göklerde ne de yeryüzünde hiçbir varlık onu aciz bırakamaz bu örnekle anlaşılmış olduğu gibi servis sıfatlar zımmen birden fazla mükemmel sıfata delalet ederler. bitiyor mu orada Ciddi. evet Mesela arkadaşlar e, yaratma diyor ki bazen o, o cümleyi bir de oku hemen kısa bir şey söyleyeyim bitirelim. Bakın bu cümleye dikkat edin. Bu örnekle anlaşılmış oldu ki selvi sıfatlar zımnen birden fazla mükemmel sıfata delalet ederler. Evet zımnen birden fazla mükemmel sıfata delalet ederler. Bu da zaten gayet ne arkadaşlar? Zıttından dolayı Tabii, zıttından dolayı. Ee, yani mesela diyelim ki tersten de baktığımızda mesela yaratma sıfatı ispat ettiğin zaman aynı zamanda neyi ispat ettin Allah'a? İlim sıfatını kudret çünkü bilen anca yaratır başka kudret sıfatını kudret. değil mi? Hem bu akıl buna zaten delalet ediyor hem de az önce okuduğumuz ayet buna delalet ediyor. Allah yaratmadan bahsediyor sonra diyor ki bilesiniz ki Allah her şey kadirdir çünkü yaratan kadir ve her şeyi ilmen kuşatmıştır. Yaratma hemen otomatikmen ne yaptı? İki sıfatı içeride vallahu aleyhi ve aleyhi ve ve